Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün bir Kur'an kavramı olarak imtihan kavramını işlemeye çalışacağız. Bazen günlük hayatın gerekli gereksiz uğraşları arasında yaratılış gayemizi unutuveriyoruz. Elimizde olmayan sebepler ile Hayatın sürüklediği maişet kavgası arasında yer yer elimizde olan kulluk, ibadet şuurunu, yaratılış amacımız olan dünyayı imtihan dünyası olarak değerlendirme anlayışımızı unutturucu olan şeytanın içimizdeki temsilcilerinin, çevredeki yardımcılarının yönlendirmesiyle Unutmaya meyal olan özelliğimiz, başka şeyleri öne çıkartarak bu hayati bilgiyi yönlendirmeyi geri planlara atıveriyor. Kur'an-ı Kerim sadece 97 yerde imtihan kavramını Arapçadaki bela ve fitne ifadeleriyle vurgular. Onun yanında yüzlerce ayet-kelimelerde yaratılış amacımızın imtihanla ilişkili boyutu değişik özelliklerle vurgulanır. Evet, sadece namaz kılarken değil, sadece üç ayları karşılarken Recep ayına girdiğimiz şu günlerde değil, sadece Ramazanlarda, Cuma günleri ve benzeri özelliklerle karşılaştığımız zamanlar değil. Gece gündüz, evimizde, sokağımızda, işimizde aşımızda kendi kendimize olduğumuz zaman ve insanların arasında, unutmamalıyız ki biri bizi gözetliyor, biri bizim her yaptığımızı kasede alıyor, sağ veya sol omzumuzdaki görevli melekler, devamlı faaliyetler içerisinde ve her şeyin hesabı sorulacak, öncelikle insan olarak, Sorumluluğumuzu, mesuliyet bilincimizi kuşanmamız ve hiçbir unutturucu etkenin bunu unutmasına fırsat vermememiz gerekmekte. Bununla ilgili imtihan olmaktayız. Mülk suresinin ikinci ayetinde Cenab-ı Hak, o öyle yüce Allah ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini, daha güzel davranacağını imtihan etmek, sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır, diyor. Yani hayatın yaratılması, ölümün var edilmesi, bu imtihanın ortaya çıkması için, karnelerimizi aldığımızda sevinecek bir durumda olmamız içindir. Hayata sadece bu imtihanı başarıyla verip veremeyeceğimiz, Kendimize ve dost düşman diğer insanlara gösterilsin diye dünyaya gönderilmişiz. İmtihan bilinci bizim insanlık bilincimizdir. İslamlık bilincimizdir. Dünyayı her türlü sıkıntıları ve zorluklarıyla mutlu bir alem haline dönüştürebilmemizi garantiye alacak bir özelliktir. Ahireti dünyanın önüne geçirtecek, dolayısıyla tek kanatlı kuş gibi tek dünyalı olmayacak her şeyi ilahi prensipler dahilinde ahiretteki neticesini öne çıkartarak değerlendirebileceğimiz, o yüzden huzursuzluğun, mutsuzluğun, sıkıntı ve zahmetin bile güzele doğru neticelenebileceği bir tılsımı yakalayabilmemiz, bu imtihan bilinciyle alakalıdır. Bakara suresi 155 ve 156. ayeti kerimeleri çoğumuz mal olarak bilirler. Ben bu ayetlerdeki imtihan özelliklerimizi hatırlatarak konuya girmek istiyorum. Allahü Teala an ederek ifadeye başlıyor ki kesinlikle sizi biraz korku, biraz açlık Mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma yani fakirlik ile imtihan ederiz, deneriz. Sen sabırlı davrananları müjdele ey Resulüm. İşte o sabredenler var ya kendilerine bir musibet, bir bela geldiği zaman biz Allah için varız, Allah için hayattayız ve biz sonunda ona döneceğiz derler. İşte müminin prensibi bu ayetler ışığında kendisinin tümüyle kendisine verilen özelliklerin tümüyle kendisine ait olmadığını her şeyin sahibinin kendi diye değerlendireceği kendi varlığının da Allah'a ait olduğunu Allah için olması gerektiğini bilen ahirette tümüyle ona döneceğimizi ona hesap vereceğimizi idrak ederek, hayatımızı ona vakfeden, zaten istediği zaman istediği şekilde elimizden alabileceği imkanları, kendi isteğimizle onun yolunda güzel bir şekilde kullanıp derecemizi artıran, onunla güzel bir pazarlık, güzel bir alışveriş yapan özelliğe sahip olmalıyız. Bu konuda anahtar kavram, İmtihan bilincidir, imtihan kavramıdır. Allahü Teala bizi her an denemektedir. Dünya baştan sona bir imtihan salonundan başka hiçbir amacı, hiçbir özelliği yoktur bir Müslüman için. Mutlaka ya korkuyla, ya açlıkla, ya zenginlikle, evlatlarla mallarla, ürünlerin artması veya azalmasıyla. İmtihan olmaktayız. Bazen bunların biri, bazen hepsiyle, bazen bunların verilmesi, bazen alınmasıyla imtihan oluyoruz. Evet, bu ayeti biraz daha değerlendirdiğimizde, imtihanın çeşitleri yönüyle özellikleri öne çıkıyor. Korkuyla her an imtihan oluyoruz. Ne kadar korkuyoruz? Kimden korkuyoruz? Niçin korkuyoruz? Korkulması gereken olarak Allah'ı mı, Allah'ın düşmanlarını mı merkeze alıyoruz? Nefsi endişelerimiz, dünyevi endişelerimiz mi, uhrevi endişelerimiz mi korku açısından bizi yönlendiriyor. Sevdiğimizin elden çıkması bizi korkutuyorsa neyi seviyoruz? Neden neyi kaybettiğimiz için endişe duyuyoruz? Ne kadar güven içindeyiz? Bu güveni kime dayanmakla sağlıyoruz? Korkumuzdan emniyete çıkartılmamız için kimi öncelikliyor, kime yöneliyor, kimden bir şeyler bekliyoruz? Korkulması gereken yerde takva bilinciyle sadece benden korkun, başkalarından korkmayın denilen, ee, özelliklerde gerçekten bu korku özelliğine takva bilimcine sahip miyiz? Bir haramı işlerken ya da harama niyet eder, kast ederken bu korku güzel bir etki ile bizi günahlardan caydırabiliyor mu? Ya da Allah'a güven konusunda benim rızkımı acaba vermeyebilir mi? Diyerek endişelerimiz mi var? Ya da İslam emanetine sahip olmamızın getirdiği cihat ve ibadet özelliklerinden dolayı bazılarının e, rahatsız olmasını öne çıkartıp, çıkartıp da geri adımlar atmaya mı hazırız? Dünyevi endişeler, dünyada bazı zorluklarla imtihanı mı kaldıramıyoruz? Dolayısıyla olumlu ve olumsuz korkular yönüyle hepimizin her an imtihan olduğumuzu, ...unutmamak zorundayız. Cehennem korkusu ne kadar? Hapis korkusu söz gelimi. Açlık korkusu ne kadar? Bizde etken bir rol üstleniyor. Allah korkusu ne kadar bizi yönlendiriyor? İnsanlardan korkmak... ...ne kadar öne çıkartıyor. Hepimiz... ...korku ile... ...her an imtihan olduğumuzu... ...bilmek, unutmamak zorundayız. Evet... Bebekten ihtiyar bir insana kadar korku her insanda az veya çok söz konusudur. Bu korkularımızın gerçek korkular mı sanal korkular mı olduğu Allah'ın kendisine üzerine aldığı konularda Allah'a güvenmediğimizin dolayısıyla korkulmaması gereken şeylerden korktuğumuzun yansımalarını mı görüyoruz? ...ızdırabını tadıyoruz... ...yoksa gerçekten... ...şuurlu bir şekilde... ...Allah'ın azabından emin olmamak... ...O'nun mekrinden... E, ...güven içinde bulunmamak... ...dolayısıyla cennet... ...bizim için garanti değil... ...cehennem de ihtimal dışı... ...değil diyerek... ...her an ölebileceğimiz... ...endişesi içerisinde... ...ahiret bilinci önemi çık çıkıyor... ...korku kavramı içerisinde emniyet ve bağlandığımız merciler yönüyle her an imtihan içindeyiz. Allah açlıkla, malla, mülkle yani fakirlik veya zenginlikle her an hepimizi imtihan ediyor. İnsanlar ellerinden çıkan malın imtihan olduğunu bazen hatırlayabiliyor ama... Daha çok unutmamamız gereken, hatırlamamız gereken şey, her an Allah'ın sayısız nimetlerine sahip olduğumuz halde, bunların imtihan olarak bize verildiğini unutmaktır. Süleyman Aleyhisselam'ı düşünün. Kendisine dünya nimetleri yönüyle bir krala, padişaha verilecek saltanat verilmiş. Onun yanında manevi mülk olarak, Cinlerin hizmeti, rüzgarın hizmeti gibi nice dünya varlığına sahip olan kimseye hiç mi hiç verilmemiş özellikler çoğunlukla verilmiş. Buna rağmen sözü çok meşhurdur. Kur'an'ın onun sözü olarak hepimize şuurlanmamız açısından aktardığı ifade çok önemlidir. Bütün bu nimetleri liyeblüveni e eşkürü em ekfur. Diyerek kabul etmiş yani şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim Allah beni bu nimetlerle sınamak için imtihan etmek için verdi diyebilmiştir. Bazen biz unutuveriyoruz Allah'ın verdiği tüm nimetlerin ona ait olduğunu ben kazandım akıl sayesinde kültür bilinç sayesinde bu nimetleri ben hak ettim diyoruz. Halbuki bu söz Kur'an'da Karun'un sözü olarak karşımıza çıkar. Karun kazandığı malları, parayı Allah'a nispet etmemiş. Kendi aklına, kendi yeteneğine mal etmiş. Dolayısıyla benim bu kim karışabilir anlayışına gitmiştir. Halbuki benim dediğimiz ben de tümüyle Allah'ın var ettiği, Vücudumuzun da, aklımızın da, imkanlarımızın da, yeteneklerimizin de Allah'ın verdiği birer nimet, birer emanet olduğunu bilmek zorundayız. Allah zenginleri, fakirleri bize hizmet ettiriyor. Bırakın insanları güneşi, ayı hizmet ettiriyor. Dünyadaki canlı cansız kabul ettiğimiz varlıkları bizim için müsahhar kılıyor. İnsanlara bazen nasılsın iyi misin kardeşim dediğimiz zaman belki iyi niyetlerle de olsa Allah'a şükür bilincini yansıtmayan bir ifadeyle iyi olduğunu hamd ederek şükrederek Allah'ın verdiği bunca nimetleri görmeyen bir unsurla şikayete başlıyorlar. Ya da mesaj olsun diye e, bu özelliklerle iyi olunur mu diyorlar. Ama Kur'an'ın ilk ifadesi elhamdülillah'dır. Biz hamd etmeyi unutan bir toplum olduk. Elhamdülillah derken bile Allah'ın nimetlerini gözümüzün önüne getiremeyecek nankör insanlar olduk. Hamdi şükrü unuttuk. Şikayet özelliğini öne çıkarttık. Yüzümüzde hamd gözükmüyor. Allah Resulü kendisiyle Rabb'ı arasında Mahzun bir karakter oluşturur göz içerisinde Rabbin'a kulluk yaparken insanlara karşı hep tebessüm eden bir yüz ile şükreden bir karakter ve tavır ile devamlı hamdeden bir dil ile ortada idi. Hiç şikayete rastlamazsınız Peygamber e, portresinde. Hep şükreden bir kul, hamdeden bir insan. Elbise mi giydi? Elhamdülillah der. Su mu içti? Elhamdülillah der. Hurma mı ağzını aldı? E, yedi. Elhamdülillah der. Her konuda Allah'a hamd eder. Konuşmaya başlarken de, bitirirken de, davasının başında da sonunda da alemlerin Rabbine hamdolsun diyen bir söz, bir öz, bir yüz içerisindeydi. Dolayısıyla biz... Allah'ın bunca nimetlerine karşı yeterince şükredemediğimiz gibi, azıcık nimetler elimizden çıksa, hemen nankör yapımız ortaya çıkıyor. Kur'an, bu insanın bu acayip nankörlüğünü, değişik bir sarsıcı ifadeyle, Fecir suresinin 15 ve 16. ayetlerinde şöyle beyan ediyor. İnsan, Rabbi onu imtihan edip de, ...ikramda bulunur. Dolayısıyla Allah'ın ikramı da bir imtihandır. Rabbi onu imtihan edip de ikramda bulunur... ...ve bol nimet ve zenginlik verirse... ...Rabbim bana ikram etti der. Kendisinin bu ikrama ve nimete layık olduğunu düşünür. Ama onu imtihan edip de... ...ki o da imtihandır... ...rızkını daraltırsa... ...Rabbim bana ihanet etti... Demek cüretine gider. Kendisinin buna layık olmadığını zanneder. Bugün ben ne yaptım da başıma şu geldi. Allah'ım neydi günahım diyor. Elinden bazı nimetler çıkıverince, eline bazı nimetleri vermeyince Allah ya da verince bazı nimetleri ille de bir günah olduğunu düşünüyor. Halbuki bu noktada bile ...günahsız olduğunu mu düşünüyor insan, hata yapmadığını mı düşünüyor? Kaldı ki o nimetler kendisinin e, tümüyle hakkı olduğunu nasıl değerlendirebiliyor? Allah bunca nimetler veriyorsa, haşa vermek zorunda olduğu için, bizim buna hak ve liyakat kesbettiğimiz için değil, Allah Rahman ve Rahim olduğu için merhameti ve lütfu, ikram ve ihsanı bol olduğu için veriyor. Göz vermeyebilirdi. Sen gözsüz olarak yaratılsaydın, Allah haşa sana ihanet mi etmiş olacaktı? Senin hakkını mı sana vermemiş olacaktı? Öyleyse binlerce, milyonlarca şükür olsun, Rabbim bana göz verdi. Hele o gözle görülemeyecek kalp gözüyle görülebilecek basiret verdi. İmanı, hidayeti görebilecek bir anlayış verdi. Vermeye dilirdi. Binlerce hamdü sena olsun ona demek lazım. Satar mısın şu gözünü? Pazarlığa oturur musun? 1 milyar dolar verseler şu gözlerini e, satmaya çalışabilir misin deseler. Hangi akıllımız ben iki gözümü şu kadar paraya verebilirim der. Aklımı satabilirim der. Dolayısıyla Allah ne kadar nimetler vermiş bize. Bir düşünüverelim. Milyarlarca dolara satamayacağımız nimetleri nereden satın aldık biz? Kim verdi bize? Bunlardan çok daha önemlisi cennetinizi kaçasa dersiniz vatandaş. Ve bazen çok ucuza satıyoruz cennetlerimizi. Çok küçük menfaatlere çok basit çıkarlara, çok basit yalanlara satıyoruz. Değer mi dünyanın tümü içinde huzurlu, saadetli, mutlu, müreffeh bir şekilde kral gibi yaşasak, manevi huzurumuz da çok muazzam olsa, 70 senelik, 80 senelik bir dünya için ahireti mahvetmeye değer mi? Kaldı ki sattığımız dünya karşılığında aldığımız şeyler... Manevi huzur yönüyle, mutluluk yönüyle ne kadar verebilir insanlar? Maddeyle ne kadar mutlu olunabilir? Olsa bile ne olur? İki dakikalık çok zevkli bir yiyeceğin içerisine zehir katıldığını bilseniz, neticesini düşünerek çok zevkli de olsa o yiyeceği yer misiniz? Çok sevdiğiniz bir içeceğin içine zehir katılmış olsa içer misiniz? Dünyadaki... Haramlarla mutlu olmak, eğer olunabiliyorsa, olunabilirse, haydi olduğunu kabul edelim. İçine zehir katılmış, yiyecek ve içecekten ne kadar farklıdır. İnsanoğlu akıllıdır, sadece önüne sunulan şeyi değil, neticesini de öne çıkartır. Neticesini öne çıkartmazsa, zaten dünya yönüyle bile hastalıklar, hapishaneler, eziyetler, sıkıntılar, kendisini nasıl perişan edecektir. Az sonra ne olacağını düşünmeden bir şey yapmamaya çalışır. İşte imtihan bilinci budur. Sınavda insan zevke sefaya dalmaz. Eğer imtihan olduğunu kabul ediyorsa imtihanın neticesini öne çıkartarak sınavda zorluklara seve seve göğüs gerer ve sınavda en iyi not almaya çalışır. Çünkü neticesi önemlidir. Ve Bakara Suresi 155. ayette yine insan canlarla imtihan olacağını biliyor, bilmek zorundadır. Zaten Allah bunu gösterir. Belirli bir yaşa gelince dedesi ninesi ölür. Bazı tanıdığı insanların cenazesine katılır. Yakınlarını kaybeder. Giderek bu yakınları daha yakını olmaya gider. Annesi babası bir bir belirli yaşlara gelince... Çoğunlukla vefat eder, insan buna şahit olur. Dolayısıyla canlardan noksanlaşmayla imtihan olur ve giderek kendi canıyla da imtihan olacağı bilince ulaşır. Cihatla imtihan olur. Malıyla ve canıyla da Allah'ın dinine hizmet etmesi gerektiği bilincine ulaşır ve canla da tanıdıklarının canı olduğu kadar kendi canıyla da imtihan olma bilincine ulaşır. Evet sevgili dinleyiciler, imtihan bilinci içerisinde olan insan unutmaz, bilir ki bir tiyatro salonundayız ve rollerimizi oynadığımızı unutmamalıyız. Hepimize verilen kader denilen bir senaryo gereği roller var. İşte bu kaderin oyununda dünya sahnesinde kimimiz fakir, kimimiz zengin, kimimiz hasta... ...kimimiz topal, kimimiz mağdur, roller üstlenmişiz ve bunları oynuyoruz. Ama kısa bir sahne var, birkaç saatlik bu sahne bitince ondan sonra esas oyunumuzu kurallarına göre güzel bir şekilde oynayıp oynayamadığımızdan dolayı ödül veya ceza alacağız. Yönetmen bizi... Bu oyunumuzla deniyor. Dolayısıyla rolü kurallarına uygun ve severek oynamak, işte dünyada kulluk bilincine sahip olmak demektir. İmtihan oluyoruz dedim. Sınav salonunda eğlenmek, kalem kağıdın güzelliğine, etraftaki bazı hoşa gidecek manzaralara meyledip takılıp kalmak sınav bilincine ne kadar yakışır? Sen sınav oluyorsun, o yüzden en önemli iş, sınavın sonucuna, neticesine tesir edecek faaliyet içerisinde olman değil mi? Sınavdaki kısa bir lezzeti sonunda gelecek büyük ıstıraplara tercih etmek ne kadar akıllılık olur? Biri sizi işe alacak olsa, işe almak için de bazı sınavlardan geçireceğini bilmiş olsanız, iş yerine Sınav için gittiğinizde söz gelimi bazı oltalara yem takmak için e, örneğin masanın üzerine belirli bir para bırakmış olsa arada da sizi odada yalnız bırakmış olsa ne yaparsınız? Hele imtihan olacağınızı bile bile basit bir e, çıkarınızı gelecekte uzun vadede hayrınız olacak bir iş bulmaya tercih eder misiniz? Masallarımızda bile bu imtihan bilinci, zahmet ve sıkıntıyla ancak bazı güzelliklere ulaşabileceğimiz bilinci daha çocuk yaşlardaki insanlara verilirdi. Kel olan masallarını aklınıza getirin. Padişah ve kızı masallarını aklınıza getirin. Hemen hepinizin bildiği eski insanlarımızın Çizgi film gibi anlattıkları insanımıza mesajı da güzel bir şekilde veren masalları değerlendirdiğinizde söz gelimi padişahın bir kızı vardır. İşte bu kızıyla evlenmek isteyenlere hemen al kızımı demez bazı sınavlardan geçirir. Hatta bu sınavlar çoğunlukla bir tane sınav değildir. İki üç gibi sınavlardır. Bunların tümünü başarırsa ancak İstediği bir neticeye nail olabilecek söz gelimi e, padişahın kızıyla evlenecektir. Cennette ondan daha güzel hurilerle evlenmek isteyen Rabbımızın koyduğu bir prensibin belki masal vesilesiyle küçük çaplı çocuklara anlatılan bir özelliğidir bunlar. Ya da siz öyle anlayabilirsiniz. Kaftarını aşmadan devlerle mücadele etmeden dünyada bile... Sevdiğiniz bir şeye kavuşmanız mümkün değil. Kur'an da bunu daha güzel bir şekilde ifade ediyor. Bu masallar zaten belki de çocukların Kur'an kültürüne giden bir köprüsü mahiyetinde insanlara veriliyordu. Tabi şimdi artık Müslümanların Müslümanca masal ve mesajları bir tarafa atıldı. Kafirlerin kendi hayatlarını sevdirecek, kendi ...devlerini, korkunç özelliklerini veya tanrısal e, süper güçlerini çocuklara nakşedecek ayrı kahramanlar, ayrı korkular veriyorlar. Çizgi filmlerle veya diğer filmlerle. Artık ilimlerin yerini filmler aldığı için sadece çocuklar değil büyük insanlar da o tür e, gayri İslami mesajların kurbanı oluyorlar destanlarımızda eski insanların verdiği mesajları da bu noktada değerlendirebilirsiniz. Ferhat şirinine kavuşmak için ne dağlar delmiştir İşte Kays sevdiğine ulaşmak için aklını bile feda etmiştir Biz gerçekten Allah'ı seviyor Allah'ın nimetlerini cenneti seviyorsak bunun bir bedeli olmalıdır işte bu bedeli ödemek üzere dünyaya sadece sınav için, denemek için, denenmek için gelmişiz. Öyle bir sınavdayız ki, bugünkü sınavlar üç yanlış bir doğruyu götürecek test üzerine kurulmuş ya, üç doğru bir yanlışı silip süpürüyor. Allah'ın rahmeti o kadar büyük ki, hatta bırakın üç, yan, üç doğrunun bir yanlışı silmesini, bir doğru, bir yanlışı silip süpürüyor, yok haline getiriyor. Kur'an, estağfirullah, innel hasenati yüzhibnes seyyiat, Hud suresi 114. ayette, muhakkak güzellikler, sevaplar, haseneler, sadakalar, kötülükleri, günahları siler, yok eder, mahveder diyor. Dolayısıyla, yaptığınız Allah için güzel bir faaliyet, bir ibadet, Yaptığınız daha önce işlediğiniz bir günahı silen bir silgi görevini üstlüyor, üstleniyor. Öyle bir imtihandayız ki kopya çekmek serbest. Öyle bir imtihandayız ki doğru cevaplar baştan ilan edilmiş gösterilmiş. Kur'an imtihanımızın nasıl başarıya e, ulaşacağımızı gösteren birer kopya. Bak oku aynen onları hayatına geçir. Ve bedavadan sınavı kazan. Kopya çekmek serbest hem de sevap. Birbirinle yardımlaşmak. Peygamberden kopya çekebilirsin. Alimlerden kopya çekebilirsin. Salih insanlardan kopya çekebilirsin. Cennet yoluna giden başarılı insanları görürsün. Onlara benzemeye çalışırsın. Yasaklanmamış bu kopya. Ve cevapları da baştan kolayca verilmiş. Ve imtihanda öyle bir uzun zaman var ki, Uzun zaman derken diyebiliriz ki dünya hayatı ahiret yanında çok kısa. Diğer dünyevi sınavlar yanında bir üniversite sınavı kaç saat içinde sığdırılıyor. Allah böylesine adaletten uzak bir denemeye tabi tutmuyor. Bize yeterince sınav için vakit ayırabileceğimiz, hata yaptıysak rahatlıkla düzeltebileceğimiz fırsatlar, imkanlar, zamanlar tanıyor. Her an... Bir silgi alarak tövbe silgisiyle, gözyaşı silgisiyle, sevap silgisiyle, ibadet silgisiyle, teheccüd silgisiyle, pişmanlık silgisiyle alarak bütün yanlışlarımızı silebiliriz. Ve Allah o silgiyle e, silinen kağıdı tertemiz kabul ediyor, lekelenmemiş, günah işlememiş gibi kabul ediyor, yanlış yazmamış, yapmamış gibi kabul ediyor. Böylesine kolay bir imtihan. Bu imtihanı kazanmam için Allah akıl fikir verdiği gibi rehberler gönderiyor, hatırlatıcılar gönderiyor, tebliğciler gönderiyor. Her gün bu imtihanı unutmayalım diye ezanlar okunuyor. Başka şeyler önemli değil, Allah'tır en büyük olan diye mesajlar söyleniyor. Gafletteysek, yanıldıysak, unuttuysak hatırlatmak için ölümler ortada. Sıkıntılar, belalar, hastalıklar, dertler aslında imtihanı hatırlatan güzel arkadaşlarımızdır. Hastalığa ulaşınca zannediyoruz ki biz Allah bize sıkıntı veriyor, eziyet veriyor. Allah vermeyebilirdi. Niye veriyor? Bize yardım etmek için veriyor. Hasta olduğumuz zaman Allah'a daha yakın oluyoruz. Günahlarımızın kimi hastalık sayesinde eza ve eziyete sabrettiğimiz için, şifayı Allah'tan beklediğimiz için, sabrettiğimiz için silinebiliyor. Ve kişinin kendi kendine muhasebe etmesi, sağlığının da diğer nimetlerinin de Allah'ın verdiği olarak değerlendirmesi gibi bir kapılar açıyor. O yüzden Allah hastalıkla, sıkıntıyla, yoklukla, darlıkla imtihan ediyor ki ne güzel ediyor. da hoş... Lütfun da hoş demek, verdiği de aldığı da hoş demek, İnsana yakışan teslimiyet bilinci değil sadece olgunluk için, bunların da olması gerektiğini bilen insan için güzel yol ve imtihan bilincine sahip olma özelliğidir. Kur'an insanların hepsine çokça nimet vermemesini, İmtihan bilincine dayatır, e, ait olduğunu söyler. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Allah der ki bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit bu bana ancak bilgimden dolayı ver, verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat çokları bilmezler. Bunu onlardan öncekiler de söylemişti. Ama kazandıkları şeyler. ...onlara fayda vermedi. Bunun için işledikleri kötülükler onları musibete uğrattı. Bunların içinde zulmedenlerin de işledikleri kötülükler başlarına gelecektir. Bu hususta Allah'ı aciz bırakamazlar. Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğinden de kısar. Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için ibretler vardır imtihan bilincine dair özellikler vardır. Zümer suresi 49 ila 52. ayetlerin maallerini verdi. Ve yine dünya nimetlerinin bile hangi özelliklerde olduğunu hatırlatan Nahl suresi 112. ayetin maalini hatırlatmış olayım. Allah bir kasabayı size örnek verir ki o korkudan emin ve sakindi o kasaba. Rızkı da Kendisine her bir yandan bol bol geliyordu. Bereketler onların peşinden koşuyordu. Fakat bu kasaba halkı Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti de Allah onlara işledikleri kötülükler yüzünden açlık ve korku elbisesini giydirip acıları tattırdı. Nahil Suresi 112 Allah acıları sıkıntıları tattırıyor korku ve açlık elbiselerini giydiriyor. Akıllasın, ...akıllansınlar, nimetleri Allah'ın elinde olduğunu bilsinler, zenginlikle şımardılar, fakirlikle e, Allah'ı hatırlasınlar diye veriyor. Dolayısıyla zorluklar, sıkıntılar, musibetler, belalar, afetler hepsi ama hepsi Allah'ın insanı olgunlaştırmak için dünyada seviyesini, ecrini... E, Artırmak kamil bir hale getirmek için ahirette de derecesini artırıp daha büyük nimetlere kavuşsunlar diye verdiği güzelliklerdir. O yüzden sıkıntılar zorluklar en fazla peygamberlere ondan sonra derece yönüyle büyük olan salihlere en fazla verilir. Halkımız zannediyor ki musibetler belalar dünyada bir cezadır. Hayır efendim dünya ceza veya ödül yeri değil sadece ve sadece sınav alanıdır. Yoksa Allah kendi düşmanlarına Firavundan başlayarak bugün kendisine inanmayan ve şirk koşan batılı insanları öne çıkartarak değerlendirebiliriz. Onlara niye bol bol dünyada nimetler vermiş olsun? Sıkıntıları, zorlukları, problemleri, afetleri daha çok müminlere niye vermiş olsun? Cevabı dünyanın ödül veya ceza yeri olmadığı, dünyada zenginlikle de fakirlikle de insanların sınava tabi tutulduğu, ceza ve ödülün ahirette olduğu anlayışıyla ancak değerlendirebiliriz. O yüzden başımıza gelen musibetler, afetler, sıkıntılar, Bireysel veya sosyal problemler bizim imtihanımızdır. Kullukla imtihan oluyoruz. Haramlara ne kadar riayet edeceğiz? Kendimizde ne kadar üstünlükler göreceğiz? Allah'ın imtihan alanında doğruları ne kadar fazlaca yapacağız? Bunun sınavına tabi tutuluyoruz. İmtihan psikolojisi içerisinde... ...psikolojik bunalımlardan, stres ve sıkıntılardan, depresyon ve paniklerden uzak yaşayabilir. Her şeyin sınav ve tiyatro olduğunu olaylara bakarak anlayabilir. Ancak imtihan psikolojisine sahip olan bir mümin. O yüzden olumsuzlukları gözünde büyütmez Müslüman. Tabii teslimiyetçi de olmaz. Yani bu da sınavı kaybettirir. Pasif, edilgen... Bir yüzüne tokat vuruluyorsa öteki yüzünü çeviren, mazlumlukla e, hiçbir şikayeti olmayan, zalimlere haddini bildirmeyen, sömürgecilere destek olan bir yapı ne kaderciliktir e, ne de teslimiyetçiliktir. Kulluk imtihanı kaybetmek için zalimleri e, onlarla imtihan olduğumuz, cihat ruhuna ne kadar sahip olup olamayacağımız yönüyle, Bizi imtihan eden Allah'ın karşımıza çıkarttığı özellik olarak algılamazsak o da imtihanımızı kaybettirebilir. O yüzden insan daima dikkatini yoğunlaştırması, Allah'ın yardımına müsait olacak imkanları her türlü zorluklar altından sezebilmesi, dünyevi tuzakları, imtihan alanlarını ...iyi görebilmesi gerekir. Peygamberimiz mümin... ...gıpta edilecek bir insandır der. Bu sadece müminde vardır. Müminde olan bir özelliktir. Hayran olunacak bir yapıdadır mümin. Allah ona nimetler verir. O şükreder. Nimetlerin Allah'tan olduğunu bilir. Ve o nimetleri haramlarda kullanmadan... Ve diğer insanların da hakkı olduğunu bilerek Müslümanca kullanır ve kazanır, başarır. Allah mümini zorluklarla, sıkıntılarla, darlıklarla imtihan eder. Nimetleri elinden alır. Mümin sabreder. Dolayısıyla yine imtihanını başarır. Dünyada huzurlu, ahirette de cennet gibi nimetlere sahip olur. İşte ancak mümine hastır bu. Eee sabır ve şükür özelliğiyle darlıkta da varlıkta da Allah'ı unutmadan dünyada da ahirette de huzura gidebilecek güzellikler der İşte bu iki özelliği yani sabrı ve şükrü yani varlıkların ve yoklukların Allah'tan gelen birer imtihan olduğunu unutan bu özellikleri yitiren insan artık yapay, sanal naylon bir insan oldu zevkleri de Mutlulukları da yapay, çıkarcı, bencil e, ve tümüyle dünya perest bir konuma düştü. Dolayısıyla insanlığını da kaybetti, İslami özelliklerini kaybettiğinden beri. Halbuki başta peygamberler olmak üzere eski insanlar ne kadar zorluklarla imtihan olmuştu. İnsanlara zorluklardan bahsedip görevlerini hatırlatınca, Yer yer cihatla ilgili bazı hatırlatmalar da bulununca diyorlar ki efendim bizim şartlarımız çok zor. Nasıl becerelim? Nasıl başaralım bunları? Bizim sıkıntılarımız, bizim çevremiz, bizim problemlerimiz çok büyük. Bunlar hiç mi Kur'an okumuyorlar? Hiç mi peygamber kıssalarını duymadılar, öğrenmediler? Allah peygamberlerin yaşayışlarını anlatarak Eski insanların çektikleri sıkıntıları destanlaştırarak hepimizin peygamber ve sahabe hayatıyla mukayese ettiğimizde çok rahat, imkanları çok bol bir şartta yaşadığımızı, hiç de zannettiğimiz gibi zorluklarla, sıkıntılarla kaldıramayacağımız problemlerle karşı karşıya Olmadığımızı hatırlatıyor. Bizi daha büyük zorluklara, daha büyük çilelere davet ediyor, hazırlıyor. Zaten imanımız ve e, sadakatimiz nispetinde, takvanı, takvamız oranında hani bir sınıfı kazanıp öteki sınıfa geçmek, daha zor bir sınıfa, hatta bazen sınıf atlayarak kolaylıkla derecemizi yükseltmek gibi zor imtihanlarla karşılaşmak için Önceki imtihanları kazanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Peygamberler hepsi öylesine zorluklarla imtihan olmuştur ki, Allah sevdiği insanlara bu sıkıntıları niye vermiştir? Onu düşünen bir kimse, bir kendisinin çok sıkıntıda olmadığını değerlendirir ve sizden önceki ümmetlerin başına gelen sıkıntılar size de gelmeden cennete gireceğinizi gire mi zannediyorsunuz diyen, Allah'ın ayetlerini hatırlar, Kur'an'ı hatırlar ve kendisinin başına gelen zorlukların çok da büyük zorluklar olmadığını şükürle yad eder. Bir Hz. Yusuf'u düşünün. Nelerle imtihan olmamıştır ki? Kardeşleriyle, zindanla, yönetimle, kölelikle, kadınla, parayla nelerle imtihan olmamıştır ki? Ve hepsinin e, üzerinden rahatlıkla e, üstesinden gelebilmiş, ne zindanda Allah'ı unutmuş, ne de sarayda rahat içerisindeyken Allah'tan uzak kalmış. First Lady karşısına çıkmış, hiç kimsenin göremeyeceği bir ortamda kendisini sunmuş, ama o Allah'ın göreceği, endişesi ile günah ve haram bilinciyle imtihan olduğunu unutmamış, onları kazanmış. Açlıkla kuyunun içerisinde imtihanı kazandığı gibi nimetler içerisinde yüzerken de imtihanı kazanmış. Düşünebiliyor musunuz? 27 defa savaşa bizzat katılan Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ölümle kaç defa burun buruna gelecek tehlikeler. Açlığın, Bizim için dayanılmaz boyutları olan, Karnına taş bağlayacak özellikler. Aylarca ocağında sıcak, Aş, pişmeden, Sadece hurma ve su ile, Gününü geçiren, Bir peygamberin durumu. Ve, imtihanların en zoru olan, Namusla imtihan. Karısına, Hazreti Ayşe annemize, o iffet abidesi insana namusu yönüyle iftira atılır. Ve Peygamberimiz tam kırk gün vahyi bekler. Acaba atılan iftira mıdır yoksa doğru mudur? Bırakın münafıkları, Yahudileri, Müslümanlar bile Peygamberin hanımını dedikoduya alırlar, namusuna dil uzatırlar. Bir Allah Resulü böylesine hiçbirimizin belki kaldıramayacağı bir imtihanla imtihan edilir. Ve bu imtihan kırk gün, gece gündüz Allah Resulü'nü ne kadar zorlar. Ama onun ağzından en küçük bir vebal, isyan kokusu bile çıkmamıştır. Böylesine bir imtihan. Ve kırkıncı gün Allah peygamberinin gönlüne su serpmek, onun imtihanını kazandığını müjdelemek için... Ayşe annemizin if, e, iffetiyle, e, hayasıyla, edebiyle, harama girmediği, namussuzluğun en küçüğünü işlemediğiyle ilgili... ...Nur suresinde bir değil sayılarca ayetler indirir. Evet. Böylesine imtihanları düşünelim. Hz. Nuh'un 950 sene tebliğiyle, ama bu tebliğ karşısında karısının bile yola gelmediği evladının bile kendisine isyan ettiği bir nankörlükle, neticesi olmayan başarısız bir imtihan hayatıyla imtihan olmuş. Biz ille de yaptığımız faaliyetlerin, konuşmaların, tebliğlerin, çalışmaların dünyada karşılığını bekliyoruz. Bakın 950 sene tebliğ faaliyeti bir peygamber ve birkaç kişinin ancak Müslüman olduğu, Ev halkından karısının ve çocuğunun bile kendisine inanmadığı bir netice ve Hazreti Nuh'un ağzından çıkan bir söz. İnni mağlubun fentasır Ya Rab. Ben mağlub oldum, Ya Rabbi bana yardım et diyen bir serzeniş, diyen bir itiraf. Dünya bu, mağlubiyetle de imtihan olacaksınız, galibiyetle de. Allah bazen binlerce insanı karşınızda sizi alkışlatarak imtihan edebileceği gibi, kendi çocuğunuzun bile sırtını dönerek imtihan edebilir. İnnema emvalüküm ve evladüküm fitne. Mallarınız ve evlatlarınız fitnedir yani imtihan sebebidir. Sizi Allah yolundan alıkoyabilecek engeller de olabilir, Allah'a karşı imtihanlarınızı kazandıracak fırsatlara da sizi ulaştırabilir. Bu imtihan bilincine sahip olmanızda. Müslüman, Bedir'le de imtihan olur, Uhud'la da. Açlıkla da imtihan olur, toklukla da. Nimetlerle de, sıkıntıyla da. Kur'an, Ali İmran suresinin 14. ayetinde bu imtihanların bazı temel özelliklerini, şekillerini söyler. Kadın imtihandır, hem bugün erkekler için en önemli imtihanlardan bir tanesidir. Kur'an züyine linnâsi hubbush minen minennisa diyerek dünyada imtihan olarak insan karakterine verilen e, sevginin e, birinci planında bu kadın imtihanını söyler. Bugün için bireysel olarak Müslümanların özellikle karşılaştığı üç büyük imtihan servet, şehvet ve şöhrettir. Toplumsal olarak, olarak cemaatlerin ve toplumun imtihan olduğu üç büyük imtihan da devlet, cemiyet ve adettir. İnsan, toplum olarak, cemaatler, birleşmiş halkalar olarak devlete ne kadar gidiyorlar? Hangi devlete ne kadar sahip çıkıyorlar? Dünyadaki devlet konusunda görevlerini ne kadar yerine getiriyorlar? Ee, bununla imtihan oldukları gibi yaşadıkları cemiyetle, sosyal hayatla çevre dediğiniz eğitiminden iş hayatına kadar, ekonomisinden ahlak anlayışına kadar, evdeki televizyonundan e, karşılıklı ilişkilere kadar insanlar arası ilişkilerinden e, imtihan oluyorlar. Ve üçüncüsü din haline gelmiş adetlerle, örflerle din anlayışıyla, atalarından miras aldıkları özelliklerle imtihan oluyorlar. Ve insanlar, birey olarak da, servete sahip olmak, veya olmamakla, kadına karşı, tavrıyla, veya, e, kendi eşiyle değilse, dışarıdaki, e, kendisine şeytan tarafından cazip gelen, kadınlara karşı, gözlerini, iffetlerini koruyup, koruyamamakla, bir de, ...şöhretle imtihan oluyorlar. Kur'an işte bunların birinci sırasına... ...kadını koyuyor. Tabii kadın kocasıyla, koca karısıyla imtihan oluyor. Erkekler açısından kadınla imtihan ne kadar önemliyse... ...aynı şekilde Kur'an'ın kadınlarla alakalı hususları... ...karşı cinsle alakalı özellikleri de yansıtır. Erkeğin kadınla imtihan olması... ...kadının da erkekle imtihan olmasını... ...aynen barındırır. Kur'an... Ee, bu şekilde cins ayrımı yapmaz, sadece birini örnek olarak gösterir, diğeri de onun içerisinde ortaya konulur. Kadınlar da elbette erkeklerle imtihan oluyorlar. Aynı zamanda kadınlara has ayrı bir imtihan, erkeklerin de benzer şekilde imtihanı Ali İmran suresinin 14. ayetindeki ikinci sırayı işgal ediyor. Altın ve gümüşle, kadınlar ziynet ve süs olarak, ee, bunlara edinmek, bunları önemsemekle, Erkekler de söz gelimi altın ve gümüşün e, yansıması olan e, bol sıfırlı kağıt parçalarıyla imtihan oluyorlar. Ve Taab'ın suresinde de Enfal suresinde de bahsedilen evlatla imtihan. Evlatlar anne babasıyla imtihan olduğu gibi anne babalar da evlatlarıyla imtihan oluyor. Allah yolunda engel olduğu müddetçe kimi tercih edeceğiz? Veya... ...günahkar da olsa, hatta müşrik bile olsa... ...anneye, babaya karşı... ...normal hayatımızda saygısızlık mı edeceğiz? Evlatlarımızı... ...bir imtihan bilinci olarak... ...Allah'ı hakkıyla, kul bilinciyle mi yetiştirmeye çalışacağız? Yoksa evlat sevgisi... ...haram ve helal ölçülerini... ...yitirmeye mi götürecek? Hepimiz bunlarla imtihan oluyoruz. Yine... ...Ali İmran suresinde diğer... Ee, İmtihan özelliklerini sayayım, e, vaktimi e, geçirmeden noktayı koyacağım inşallah. Kur'an sağmal hayvanlarla diyor, yani bineklerle, atlarla imtihan. Bugün bineklerle, arabalarla imtihan oluyoruz. Buna sahip olmak gibi, sahip olamamak da bir imtihan özelliğidir. Ekinle, tarla bahçeyle, arsayla ya da ürünlerle ya da yiyip içmeyle ne kadar az veya çoksa bunlarla imtihan oluyoruz. Yine Allah'ın bize verdiği her türlü imkanla, ilimle, zeka ile, akılla, sağlıkla, güçle imtihan oluyoruz. Hastalıkla, sıkıntıyla imtihan olduğumuz gibi. Aynı zamanda duyularımız ve duygularımızla imtihan oluyoruz. Sevgili dinleyicilerim, imtihan konusunu önümüzdeki e, hafta inşallah e, biraz daha detaylandırmak üzere e, Rabbimizin e, imtihan olarak yaratıldığımızı bize... E, Unutturmaması, bize öyle bir güzel yaşayış lütfetmesi, her türlü imtihanları başarıyla alt edebilecek olgunluk vermesini Allah'tan niyaz eder. Her an imtihan bilincinde olmanızı tavsiye ederek hepiniz hayırla kalın, selamla, güzelliklerle olun sevgili dinleyicilerim. ...Kur'an kavramları. hazalayan ve sunan Ahmet Kalkan.